Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren Merhaba kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızda Bakara Suresi'nin 29. ayetinin meal ve tefsiri 30 ila 34. ayetlerinin de Mealiyle devam ediyoruz. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur. Ve O, her şeyi hakkıyla bilmektedir. Yerin ve göklerin bir başlangıcının bulunduğu, bundan önce yer ve göklerin mevcut olmadığı, matematik, astronomi, güneş fiziği gibi ilgili bilim dallarınca da tespit edilmiştir. Yapılan araştırma, gözlem ve hesaplar, ilk evren maddesinin çıplak atomlardan oluşan kocaman bir küre halinde olduğunu, bu çıplak atomlar arasındaki karşılıklı şiddetli itmeyle ile bu ilk evren maddesinin açılarak, patlayan bir bomba gibi evrene yayıldığını göstermektedir. Ancak bu ilk evren maddesinin nasıl meydana geldiği bugün araştırmalara rağmen tam olarak bilinmemektedir. Başlangıçta uzay ve zaman yoktu. Bir teoriye göre maddenin ve mekanın olmadığı, ışık ve enerji mefhumlarından söz edilmediği, boşluğun bile mevcut olmadığı bir devirde her şey dehşetli bir patlamayla ortaya çıktı. Korkunç bir sıcaklıkta atomlar yaratıldı. Fizik ve kimya kanunları hükümlerini yerine getirdiler. Proton, nötron ve elektronlardan ağır elementler husule geldi. Yıldızlar doğdu, güneşler ortaya çıktı. Galaksiler meydana geldi. Bilim adamları bu büyük patlamanın tarihini milyarlarca yıl geriye götürmektedirler. Şu halde dünyanın ve güneşin içinde bulunduğu Samanyolu galaksisi gibi sayısız galaksi... ...milyarlarca yıl öncesinden yaratılmaya başlanmıştır, daha öncesinde ise bunlar mevcut değildi. İlk evren maddesinin nasıl var olduğu bilimin meçhulüdür. Bütün semavi dinler bunun bir yaratıcısının olduğu, sonraki gelişmeleri de ilmi sonsuz hikmeti, kudreti ve sanatı eşsiz olan yaratıcının sağladığı konusunda ittifak etmişlerdir. Bu ve başka ayetlerde Yerküre'yi Allah yarattığı gibi ayette yedi sema diye anılan gökleri de yedi gök olarak yaratıp düzenleyenin Allah olduğu bildirilmektedir. Bu yedi göğü dünyanın gökleri veya uzayın gökleri olarak kabul eden tefsirciler, eski Aristo ve Batlamyus nazariyesine göre, Orta Çağ'dan sonra da Kopernik, Galile, Kepler, Newton, Einstein, Steve Hawking çizgisinde gelişen güneş ve kainat sistemleriyle ilgili bilgilere göre açıklamalar yapmışlardır. Ancak bu yedi gökten maksadın ne olduğu konusunda kesin bir bilgi yoktur. Arap dilindeki kullanıma göre, bunun çokluktan kinaye olarak düşünülüp birçok gök şeklinde anlaşılması da mümkündür. Öte yandan keşif ve ilham kaynağı ile zenginleştirilmiş bulunan tasavvuf ve irfan kolunda, yedi gökle ilgili farklı ve ilgi çekici açıklamalar vardır. Bunlardan biri şöyledir. Allah Teala'nın yarattıkları, masivallah, Ma Allah, halk ve emir alemleri olarak ikiye ayrılır. Halk alemi maddidir, cisimlidir, emir alemi cisimsizdir, latiftir. Bu iki alemi birbirinden arş ayırır. Halk alemindeki maddilik aşağıdan yukarıya doğru azalıp incelerek maddesizliğe dönüşür. Halk aleminin en alt katında, bütün büyüklük ve sonsuzluk görüntüsü içinde bir yukarısına göre ...çok küçük olan evren vardır. Bu evren maddidir. Kur'an'da geçen yedi semaya dahil değildir. Bundan sonra birinci sema başlar. Bu semanın bütün galaksileriyle birlikte... ...evrenden büyüklüğü damlayan ispetle deniz gibidir. Bu oran yukarıya doğru aynı ölçülerde büyüyerek devam eder. Yedinci semadan sonra kürsi, ondan sonra da arş vardır. Arşın üstünden itibaren emir alemi başlar... Burada insanın hakikatini ve manevi mahiyetini teşkil eden ve latifeler diye bilinen bir yukarıdakinin kendisine nispetle çok küçük kalan bir aşağıdakini kuşattığı kalp, ruh, sır, hafi ve ahfa vardır. Bazı hadislerde geçen ve çok geniş olduğundan söz edilen mümin kalbi, işte bu latife olan kalptir. Bu anlayışa göre yedi kat sema bilinen ve henüz keşfedilmemiş bulunan evrenin ötesindedir, madde yoğun değildir. Bu semalarda ruhlar, melekler, cennetler ve benzeri varlıkların yer aldığı Miraç hadisi ve benzeri hadislerde geçmektedir. Bütün bunlar her şeyi hakkıyla bilen ve her şeye kadir olan Allah Teala tarafından yaratılmıştır. O'nun izni ve iradesi dahilinde hareket ederler. 30 ila 34. ayetlerin mealiyle devam ediyoruz. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, ''Biz seni eksiksiz bilirken ve durmadan övgüyle tenzih ederken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?'' dediler. ''Allah, şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim.'' buyurdu. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip sözünüzde doğru iseniz şunların isimlerini bana söyleyin dedi.'' Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin, cevabını verdiler. Ey Adem, bunların isimlerini onlara bildir, dedi. Onlara bunların isimlerini bildirince de, size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim, yine sizin açıkladığınızı da, Gizlediğinizi de bilirim demedim mi? buyurdu. Meleklere Adem'e secde edin dediğimizde iblis dışındakiler derhal secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kâfirlerden oldu. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik.